Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştiftung Merkator girişiminin katkıları. Günaydın, 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben Can Tonbil. Ben de Ömer Madra. Desteği için dinleyicimiz, destekçimiz Cevdet Yıldırım'a teşekkür ederiz. Evet. Yeni bir gelişme daha var, ondan da bahsedelim. Açık Radyo yeni yayın dönemine de başladı. Bu yayın dönemi itibariyle... İklim için programı haftada üç gün olarak karşınızda olacak. Salı, Çarşamba, Perşembe onda. Evet, saat onda. Hem iklim formülü ile alakalı gündemde neler var, neler yok, onları aktarmaya devam edeceğiz. Hem de aynı zamanda Fransa'daki iklim zirvesi ile alakalı olan konuları da hem Fransa'dan yaptığımız bağlantılarda hem de Fransa öncesindeki analizlerle beraber aktarmaya devam edeceğiz. Evet. İklim forumu demişken iklim forumuna da az bir zaman kaldı sürekli sosyal medyada takip ediyorsunuz görüyorsunuzdur iklim forumu ve iklim yürüyüşüne dair geri sayımlar devam ediyor. Her gün sosyal medya Twitter'da kaç gün kaldı bize hatırlatılıyor. Bu yüzden bu hafta tam program duyurulacak ama açık radyo dinleyicilerine özel olarak program duyurulmadan da önce biz kısaca biraz spoiler biraz ipuçları verelim program hakkında dedik. Evet forumda onlarca sivil toplum kuruluşu, sosyal hareket ve kampanya, fosil yakıt teşviklerinden tarıma, emek hareketlerinden kadın hareketlerine, gençlik hareketlerinden LGBT hareketlerine kadar pek çok konunun iklim değişikliği ile alakalı olan bağlantısını konuşacak ve adalet talebini de dile getirecek aynı zamanda bu konuşmalar üzerinden E, ayrıca iklim için sanatçılar grubu var. Bundan da bahsedebiliriz. Hem de önümüzdeki programlarda da konuk olarak bahsedebiliriz. Birbirinden anlamlı çalışmalar var yapması bekleniliyor. E, onun çalışmaları sürüyor hala. Evet şimdi şu anda ilginç bir haberlere rastladım da onun için onu da araya sokayım. Amerikan Pediatri Akademisi yani Çocuk Hakimliği Akademisi özel olarak çocukların iklim değişikliğinden çok etki en çok etkilenen grup olduğunu düşünerek iklim çözümleri için bastırmaya karar vermiş. Böyle ilginç bir haber var. Dolayısıyla çocuk meselesini anlamak çok önemli. Doktorlar var ama. Hı -hı. E, sınır tanımayan doktorlar e, Türk Tabipleri Birliği ve aslında e, yine işte e, doktorların da bir araya geldiği Temiz Hava Hakkı kampanyasının e, oturumları olacak. 12 Kasım'da olacak bu oturumlar. E, tarihte bir 12 Kasım Boğaziçi Üniversitesi'nde onlardan da dinleyebiliriz. Çocuklar gelemese de doktorlar çocuklar üzerine etkisini biz yetişkinlere anlatabilirler. Ama illa ki sağlık üzerine konuşmak ve bu konularla alakalı konuşmaları dinlemek istiyorsanız Ayrıca Türkiye'nin nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması için uluslararası kampanyanın nükleer savaş ve iklim felaketi ve barış adlı e, oturumu da var aynı zamanda. Ee, bu konularla alakalı savaş ve çatışma durumlarıyla alakalı olan aynı şekilde başka oturumlarda olacak iklim forumu içerisinde. Evet küresel eylem grubunun bir oturumu olacak iklim değişikliği savaşlar ve mültecilik üzerine ee, bir devrim e, volüm 2 tek yol devrim version 2 iklim değişikliğini durdurmak için sanırım Ömer Bey de konuşacak orada 13 e, Kasım'da <gülüyor> <gülüyor> evet. yapılacak. Forumun Oturdu. açılış konuşmasında Bill McKibben'le e, Jeffrey Sachs gibi e, önemli isimler yapacak. E, bunların yanı sıra bu önemli isimlerin yanı sıra yerel mücadeleler, gençlik hareketleri, kadın hareketleri, sosyal adalet hareketlerinin temsilcileri de aynı şekilde forumda buluşacaklar. 70 tane e, başvuru oldu. E, yani hani e, en son 70 tane başvuru daha doğrusu 70 daha fazla başvuru oldu. 70 tane başvuru bir programa yerleştirilebildi. fazla fazla sınıf var istendi Boğaziçi Üniversitesi'nden kırmadılar bize beş tane daha sınıf verdiler var olan 5 olumuzun yanı sıra evet büyük bir yani bizim beklediğimizden daha da büyük bir katılım ve ilgi olduğunu da sevinçle belirtmemiz gerekir herhalde. Evet insanlar böyle programı hazırlarken sekreter ya da konuştuğumuz şeyler yani nereyi de yerleştireceğimizi bilemiyoruz. Mükemmel başvurular var. Hiç kimseyi geride bırakmak istemiyoruz. Artık yani bir şekilde biraz 15 dakika onu 15 dakika onu diye tek tek sınıfları gezmek mümkün olabilir belki. Özellikle yerelden birçok başvuru geldi. Ege Çep FM Çukur'un da yaşadıklarını, maden iklim mücadelesini anlatacaklar örneğin. Ee, onun dışında Yeşil Düşünce Derneği'nin e, yerelde kömür termik santral mücadelesini bir araya getirdiği bir oturumu olacak. Orada da Bursa, Adana, Şırnak, Muğla gibi yerlerden bir araya geleceğiz. Ee, Alakır Nehri kardeşliği var. Bakıyorum program önümde. Ee, Anadolu meraları var. Vesaire, vesaire. Hasan Keyfi Yaşatma Girişimi bu evet. aynı şekilde. Topraksız Köylüler Hareketi var bu da ilginç. Yurtdışından da gelen aynı zamanda oturumlar olacak. Çiftçi Sendikaları konfederasyonu. Onların... Topraksız Çiftçiler Hareketi çok çok önemli bir hareket. Köylüler Hareketi. Evet onların da oturumunun adı Köylü Tarımı ve Gıda Egemenliği. İki nokta üst üste iklim krizine gerçek çözümler ismini taşıyor. Başlarıyla beraber yapacaklar aynı zamanda bu e, oturumlarını. Enerjiyle alakalı olarak gelecek olan e, oturumlar olacak. Mesela güneş gönüllüleri var. Güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırması için toplumsal dinamizmi harekete geçirmek başlıklı e, bir oturum düzenleyecekler. E, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi İklim Buğunun e, bir oturumu olacak. İklim değişikliğinin bilimsel temelleri ve IPCC'sinin rolü gibi akademik şeylerde konuşulabilecek. Mimari alanda gelen şeyler var. Peyzaj araştırmaları derneği mesela. iklim dostu kentler ve yerel yönetimler başlığı taşıyan bir sunumla kendi forumda yerlerini alıyorlar. Evet. Çocuklar yok ama gençler var. Avrupa Genç Eşitleri Federasyonu var. Toplum Günleri Vakfı var. Gençlik için hareket grubu var. İstanbul Üniversitesi Ekoloji Kulübü de başvurmuştu. Gençler kendi açılarından iklim değişikliği mücadeleyi anlatacaklar. Liste uzayıp gidiyor www.iklimicin.org sitesi üzerinden de aynı şekilde bu 56 oturumdaki uluslar, uluslararası ulusal ve uluslararası katılımcıların listesini ve hangi gün, hangi saatte nerede olacağını görebilirsiniz. İki gün boyunca 56 ...ayrı oturum var. Yani evet. Bu, evet. Hakikaten... Bir e, kısmı birleştirilmiş... Evet. E, ...oturumlar. Yani iki grup bir arada... ...aynı konu üzerinde konuşuyorlar. Örneğin. Evet, yani Birleşmek bir zorunda kaldı. Kaldılar. <gülüyor> evet. Yani bu şimdiye kadar... ...Türkiye'de de benim hatırlayabildiğim... ...kadarıyla gördüğüm... ...ve hatırlayabildiğim kadarıyla... ...en geniş katılımlı... ...forum eylemi gibi görünüyor. Evet. Evet. Ee, tam gün sürecek zaten sabah 9'da başlayacak akşam 7'ye e, kadar açılış konuşmalarıyla başlayıp en son ikinci günde yani 13 Kasım'da da en sonunda da Cuma akşamı oluyor bir kapanış forumu düzenleyeceğiz orada da yürüyüş öncesinde G20'ye söyleyeceğimiz talepleri e, tekrarlayacağımız Bütün bu forumda neler oldu neler bitti ortak bir e, birlikte karar verip gözden geçireceğimiz bir oturum olacak. Sonrasında da 14 e, Kasım'da 2'de tünelde buluşuyoruz ve iklim adaleti için bir yürüyüş düzenliyoruz. Bir deklarasyon çıkacak mı forumun sonunda bekleniyor böyle bir şey? Ya bir manifesto hazırlanması manifesto planlanıyor. Yani, evet, evet oradaki o dinamizme bağlı biraz da bu. Oradaki evet, katılımcıların isteğine bağlı. Kesin önceden belirlenebilecek bir şey olmayabilir tabii. Bakarsanız çok farklı şeylere de çok farklı birlikteliklere de yol açabilir bu yapılacak olan son finaldeki e, olay. E, onu da hep beraber kendimiz göreceğiz ve aynı zamanda kendimiz yapacağız. Bizler yapacağız. Herkesin katılımına açık. 12-13 Kasım'da e, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenecek olan Türkiye'nin bu ilk iklim değişikliği forumu. Hmm. evet. Ee, o zaman biraz e, vaktimiz varken yerelden e, bir iki güzel haber vermek istiyorum. E, bir tanesi e, bir süre oldu aslında. iki hafta kadar oldu ama paylaşma şansımız olmadı. E, da e, iki hafta olmadı pardon e, düzeltiyorum. 25 Ekim pazar günü e, bir haber zaman gazetesinden okuyorum. E, Bursa'daki e, Dosap. Demirta Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulması planlanan termik santrali için yürütmeyi durdurma kararı verildi. Güzel bir gelişme. Evet önemli bir haber. Biz de bunu vermemiştik yanılmıyorsam iyi oldu burada. <gülüyor> Açık gazetede atlamıştık yani. Bir de bu hafta geçtiğimiz hafta radyoda da programda katılamadım. Adana ve İskenderun bölgesindeki termik santral mücadelesi veren arkadaşlarla, çevrecilerle, aktivistlerle görüşüyorduk. Perşembe günü paylaşma imkanımız olacak orada edilmemiz ses kayıtlarını ama oradan da duyduğum güzel bir haber var onu da söyleyeyim. Erzim'de yapılması planlanan dört tane Erzim İskender'in körfezinde yapılması planlanan dört termik santralde aynı şekilde lisans iptali başvurusu kabul edildi. Oradaki Erzimli çevre sivil toplum kuruluşlarının. böylece bir yani küçük bir sahil çok küçük bir sahilde Erz'in Hatay'ın büyük halk plajında yapılması planlanan dört termik santral iptal edildi gibi görünüyor şu anda lisansları iptal edildi. Kömür yakıtlı termik santral. Ben, ben de o zaman yurt dışından bir şey ekleyeyim buna. Ee, şeyde Britanya'nın yani Birleşik Krallığın en büyük open cast diyorlar açık Ocak sistemiyle yürütülen en büyük kömür madeninde e, gizli <gülüyor> şeyin e, şirketin sahibinin kömür baronu deniyor. Onun gizli vicdanı kapatmasına yol açmış. Gizli vicdan dedikleri aktivistler inanılmaz bir eylem yapıyorlar. Boruların içinden ellerini geçirip birbirine nekelepçeliyorlar, yolu kapatıyorlar. Kamyonlar geçememiş. Yerin dibinde bırak kömürü diye ama şeyler var, pankartlar var ve biz gizli vicdanıyız... Baron'un diyorlar. <gülüyor> Aktivistler ben başarılı olmuş. Bu da önemli bir haber. Evet, ee, o zaman yarında burada olacağız yine aynı saatte. ekleyeceğiniz bir şey baksa? Önümüzdeki yayın dönemiyle daha doğrusu içinde bulunduğumuz yayın döneminde daha fazla konuklara yer vermeye çalışacağız. Bunun müjdesini şimdiden verelim. Yani hem doğrudan iklim değişikliği ile alakalı yapılan çalışmalara hem de bu konuyla alakalı temas eden diğer çalışmalara doğrudan olması da temas eden diğer çalışmalarla alakalı yapılmış olan konuşmalar iklim için programında daha fazla yer bulacak. Okumalar da olacağını ümit Evet. <gülüyor> Bunu unuttuk. Ee, önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceğini aynı zamanda hep beraber göreceğiz. Şimdilik görüşmek üzere diyelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İklim için. Paris Silvesi'ne doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Murat Can Tombil.